264. konu, Ebu Amel Ensari'nin Allah yolunda susuzluğa katlanması, Ebu Amel Ensari'yi gördüm, bu zat hem ikinci akabede bulunmuş, hem de Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı, oruçlu olduğu için susuzluktan kıvranıyordu, hizmetçisine, yüzüme biraz su serp dedi, hizmetçisi yüzüne suyu serptikten sonra, okluğundan üç tane ok çekti, Okları düşmana attıktan sonra, Resulullah'tan duydum ki, kim Allah yolunda bir ok atarsa, isterse o ok hedefe ulaşmasın, o ok kıyamet yünü kendisi için bir nur olur buyurdu, dedi ve güneş batmadan şehit oldu.